Bu ayet dal bir dalbi işareti hile. dört halifeyi allah Teala Hazretleri işaret etmekte onları ve lezine şükürseler kim ve ahu Resulullah ile beraberdiler Ebu Bekir-i Sıddik radıyallahu anh Eşüddâ velil kuffâr Ömer İl-Hattab radıyallahu an Rahmâhu beynehum Osman bin Affan Zinureyn radıyallahu an Ruki an sütenden yıktar bu ne falan min Allah Everidvana haydar karar saki kefser fatih hayver olan Ali mi bitali? Talib radıyallahu anh, Ridi Allah teala Ali mecmuî Hazretlerin işaret falan. Adı Liş semer kendi Hazretlerin kefziri öyle göstermiştir. Öyle gösterdikten sonra bu sıfatlara her kim malik olduysa o kimseler dünyada ve ahirette Resulullah ile beraber olurlar ve beraberdirler. Kim ki Resulullah'a iman etti? Yani o kelime-i tayybi-i münce-i mübarek -i ki cennetin miftahıdır. Cehennemi kitler. Nedir o? La ilahe illallah Muhammed-i Resulullah. Bu miftah-i cennet, ı iman, alamet-i iman ve imanın tam kendisi cennetin sekiz kapısını açtığı gibi cehennemin yeni delikesini kilitler. kitler. Her kim ki bu sözü lisanla ile ikrar, kalbiyle tasdik eder, o mümindir. Mümindir. imanın kemali de Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, ve ma ersennake illa rahmetelil alemin olan Beşir, nedir, şahit olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden ziyade severek imanını kemale irdirirse onun sıfatları şunlar kafire şiddetli, mümine rahmetli, daima Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatta, lisanında Allah. Allah, göğününde muhabbetullah, kalbinde muhabbetullah, lisanında ismullah, kimin ki lisanı ismullah ile tezin olmuştur, o dil artık hak söyler, hakkı tavsiye eder, Cenab-ı Allah şöyle asrda bunu beyan etmiştir. İneleci ve saati, hak ve tevasob sabır. <gülüyor> kimin lisanı dikkat et, kimin lisanı zikrullah ile süslendiyse, tatir olduysa o artık hakkı söyler, haktadır, Hakkı tavsiye eder. Sabrı söyler, saburdadır, sabrı tavsiye eder. Sıfatı imandır çünkü, sıfatı imandır. Sıfatı İslam'dır, sıfatı imandır. Ve yine vazifelerinden bir tanesi de civarında olan dine bir yana olmuş. Dinden bir haber, dinden bir haber. Allah peygamber bilmez. Resulden Nebiden haberi yok. Önündeki bastığı yoldan da haberi yok, gittiği yoldan. Gözü bakıyor fakat görmüyor. Gözü bakıyor fakat görmüyor. Kafirler böyledir. Baş gözleri görür, onların basarları görür, basiletleri görmez. Ve ben hazi ama ve huve fil âhirete âmâ ve dâlli Burada ama olan bu şekilde olanlar ahirette ama olurlar. Hakkı görmek, hakkı bulmak, hakta olmak, haklı olmak bir müminin hakkıdır. En yüce nimetullah'dır. İşte bu Yanındaki zevata, böyle olan kimselere, onlara güzel sözlerle, yumuşak kelamlarla, onlara inandıra inandıra, onlara sevdire sevdire onları Allah'a çağırmak. Ve onları görmediği vakitte gizli olarak, elli bariga ahadiyeti açtığı vakitte Allah-u ve onların hakkında hidayet dilemek. Yapıyor musun bunları evladın hakkında, komşun hakkında, kız kardeşin hakkında, Enişten hakkında dua edeceksin. Haktan hidayet dileyeceksin. Yudilümen yaşa ve yediğin yaşa. Allah celle celaluhu dilediğini dalalete bırakır, dilediğini de hidayete götürür. Ya fi'rulümen yaşa ve yuadümen yaşa, dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Mülk onundur. Sen de onunsun. Ben de onunum. Cennet de onun, cehennem de onun. Her şey onun. Ondan başka bir şey yok.